İlim dünyayı değiştirdi, ilim insanı değiştirdi. Dünyanın değişmesi teknik alanda kendini gösteriyor. Teknik sayesinde hayatın bütün görünen alanlarında kimsenin inkar edemeyeceği, isteyerek vazgeçemeyeceği ilerlemeler ve gelişmeler oldu. Bununla beraber onda gittikçe çoğalan bir huzursuzluk, düşmanca bir güç, yabancı bir kuvvet de hissediliyor. İlmin oluşuna bağlı olarak bütün hayat bağlarının şeyleştirilmesinin, ve objektifleştirilmesinin ilerlemesi en açık ifadesini teknikte buluyor. Teknik yoluyla varlık şartlarının değişmesi insanın da değişmesine sebep oluyor. Bu değişmenin derinliği daha az olmadığı halde görülmesi, yakalanması o kadar kolay değildir. İnsandaki değişikliğin ne olduğu sorusuna insanın iç dünyasının yoksullaştığını, insanlar arasındaki bağlılıkların bozulduğunu, Yahut genel bir inançsızlığın doğduğunu söylemekle cevap verilmiş olamaz. Ben ilmi düşüncenin gelişmesinin oluşunda onunla aynı zamanda oluşan fakat gizli kalan oluşa profanlaşma yani kutsallığın yitirilmesi diyorum. Bu oluş sonuçlarında hem dini hem de morali tesirsiz bir hale getiriyor. İnsan dine ve morale bağlanmadan profan bir durumda yaşıyor. Bu öyle bir durumdur ki İnsan artık burada Tanrıyla diğer insanlarla olan canlı bağlarını kaybetmiştir. Bu yazının çabası, ilmin ilerlemesiyle insanın kutsallığı yitirmesinin oluşunu göstermektir. Bu oluş, tabiat ilimleriyle manevi ilimler alanında başka başka tarzlarda fakat benzer sonuçlarla olup bitmektedir. Yaşadığımız çağın insanı olarak Çağımızda insan hayatını bir kuvvetin yönettiğini açık bir şekilde görmemeye imkan yoktur. Bu kuvvet ilimdir. Birçok kimseler ilimle doğrudan doğruya ilgilenmezler. Ancak pek az kimse onun problemlerinin çözülmesinde, gelişmesinde yön verici bir rol oynar. Fakat yine de ilmin ikinci derecede olan fenomenleri insan hayatını beşikten beşiktenmezlere kadar tayin ediyor. Bu, yalnız ilmin kaynağı olan ve en incelmiş araştırmaların yapıldığı batıda böyle değildir. Bugün artık dünyanın her yerinde durum aynıdır. İlmin ikinci derecedeki esas fenomeni tekniktir. İnsan artık geriye dönemeyeceği bir şekilde tekniğe bağlanmıştır. Biz bugün tekniğin ilmi uygulayarak ortaya çıkardığı yapma bir çevre içinde yapma maddeler dünyasında yaşıyoruz. Kaynak olan tabiat ortadan kayboldu onun kuvvetlerine yön veriliyor, ona hakim olunuyor. Teknik az veya çok ilmi düşünmenin sonucu olduğu halde profanlaşma ilme eşlik eden, onunla aynı zamanda olan bir olaydır. Terim olarak dünyalaştırma ve profanlaşma arasında bir mana birliği bulunmadığına dikkat edilmesi gerekir. Tarihte kilise devletleştirilmesine dünyalaştırma denmiştir. Fakat kilise sosyal bir teşekkül olarak var oldukça hatta mallara sahip oldukça tarih ve politika alanında bir yer tutmak isteyen her sosyal birlik gibi dünyaya ait bir kuruluştur. Ben burada profanlaşma terimini hem din hem de kişilik dışı anlamında kullanıyorum. Profan alandaki insan profano yaşıyor demektir. Fanumun manası mabet, kutsal yerdir. Fanum kelimesi fari kökünden gelir. Fari, konuşmak demektir. Fonum'da insan, kendisine seslenen görünmez kuvvetlerin söylediklerini, kaderi anlamak için saygıyla susar. Burada konuşan ister ağaçların uğultusu, isterse bir rahibin dudakları olsun, profan alanda yaşayan kimse, mabedin dışındadır. Onun yanından geçer, onu görmez. Ona ihtiyacı da yoktur. Dindar kişinin özelliği olan kutsallık duygusu, bu duygudan gelen çift değerli ürküntü onun hayatından silinmiştir. Profan bir durumda dindarlık ve kutsallık yokluğa karışmıştır. Böyle bir kimseyi saldırgan ateisten, yahu genel olarak ateisten ayıran şey onun ilgisizliğidir. Ateist mabedi yıkmak ister. Halbuki profan bir durumda insan mabedin ve kutsal yerin varlığını artık fark edemez. Bunlar onun için artık yoktur. Bir şeye karşı savaşıldığı sürece o şeyin varlığı istenmese de kabul ediliyor demektir. Hatta ateizmin, teizmin bir ön basamağı olduğu söylenebilir. Saulus'tan her zaman için bir Paulus çıkabilir. Yahut daha doğrusu ancak önce Saulus olandan Paulus'un çıkması gerekmez mi? İlmin getirdiği profanlaşmanın mahsulü olan insan için teizmde, ateizmde ilgisiz kalan alanlar olurlar. Profan alandaki insanla görünmez kuvvetler arasındaki haberleşme kesilmiştir. O artık kutsal yerdeki konuşmaları duymadığı için düşüncelere dalmasını, kulak kabartarak susmasını da bilmez. O kadere karşı sağırdır. Bir benzetme ile söylersek, o derinliğe uzanan, dimensyondan gelen çağrıya karşı sağır olmuştur. Onun susması dilsizliktir. Susma Konuşmanın bir modusu olduğuna göre ancak insan susabilir, hayvan susamaz. Çünkü konuşamaz da, o dilsizdir. Dil bir benle bir sen arasında komunikatif bir bağlılığı şart koşar. Bu yüzden dil kişiliğin temel unsurudur. Bundan dolayı profanlaşmanın oluşu, insanın kişiliğini yitirmesinin oluşunu içine alır görünüyor. Bu olay bakımından ilmin ifade ettiği mana nedir? İlmin ve ilmi düşünmenin gelişmesiyle profanlaşmanın ve kişiliğin yitirilmesinin oluşu arasında fonksiyon bakımından ne gibi bağlar vardır? Çok defa ve pek eskiden beri ilmi düşüncenin dünyanın sihrini yok ettiğinden söz edilir. Tabiat, yapısındaki kutsallığı kaybetmekle sihrini de kaybetti. O görünmez kuvvetlerle gizli bağları olmayan açık temellere oturtuldu. Bu gelişme açık olarak Greklerin tabiat felsefesiyle antik düşüncenin Thales ve Demokrat'in isimleriyle sınırlanan çağıyla başlar. Tabiat felsefesi çok sadeleştirerek söylenirse dünyanın mitos ve sihir çağı adı verilebilecek olan bir çağını kapattı. Mitos ve sihre dayanan düşünce dünyayı kavramanın mantık öncesi bir dönemini gösterir. Mitos ve sihir, insan, insan oldukça daima içinde bulunduğu ben ve dünya arasındaki gerginliğin çözülmesinin belli bir şeklidir. Tabiat insanın karşısına onun kaderini düşmanca yahut dostça elinde tutan yabancı ve tehdit edici bir kuvvet olarak çıkar. Fakat insan onu el uzatan kuvvetin arkasında asıl tesir eden şeyin ne olduğunu doğrudan doğruya bilemez. Böyle olduğu halde insan bunu basitçe kabul ederek kendisine karşı durandan memnun olmaya bakamaz. O bilmek ve kavramak ister. Bunu akıl sahibi bir hayvan olarak sadece bilme isteğini doyurmak için değil fakat aynı zamanda varlığını iddia edebilmek için ister. Tevrat'ta insanın cennetten kovuluşunu anladan hikayede bu açık ve acı bir şekilde ifade edilmiştir. Ekmeğini kendi alnının teriyle yiyeceksin. Mitose ve sihre dayanan dünya tasavvuru insanın dünyayı anlamak, onda yolunu bulmak ve dünyada kendi varlığını iddia etmek için yaptığı ilk denemedir. İnsana tesir eden tabiat olayları, görünmez kuvvetlerin tesirleri olarak mitoslarla izah edilir. Düşmanca kuvvetler, daimonlara, kötü ruhlara yüklenir. İyilik getiren tesirler de dost varlıklara ve tanrılara. Bu şekilde sebepler hakkındaki soruya bir cevap verilmiş olur. Dünyanın daimonlaştırılması, sebep bulma ihtiyacının özel bir şekilde doyurulmasıdır. İnsanın düşünce yapısı, onu yeter sebep prensibine uygun olarak dünyada yolunu bulmaya zorlar. Yani o, değişmelerin gerisinde bunlara temel olacak bir şey tahmin etmeden yapamaz. İnsan eğer bir şey varsa, neden vardır ya da yok değildir, neden böyledir de başka türlü değildir sorularını sormak zorundadır. Mitosta hayallerden kurulmuş öyle bir dünyayı açıklama şekli vardır ki bu sonraları varlığın şekil kazanmasında ve insanın dünyadaki yerini tayin etmesinde yol gösterici olarak kullanılır. Varlığın sebebi olan görünmez tanrısal kuvvetlerin tamamıyla insana benzediği kabul edildiğinden onların da tıpkı insan gibi hissetme ve istemeye sahip olduklarına ve başka insanlar gibi onlara da tesir edilebileceğine inanılır. Dünyaya şekil verme ve kendi varlığını iddia etme ancak sebeplere tesir edilebildiği zaman mümkün olur. Böylece dünyanın mitoslarla kavranması yanında dünyaya sihirle şekil verme yer alıyor. İnsanlaştırılarak kavranan şey şimdi insanın arzularına, dünyadaki iddialarına hizmet etmeye insanın yapabileceği tarzda zorlanır. Hediye, dua ve kurbanlarla daimonların yardımı istenir. Yalvarma ve adaklarla onların hiddetleri yatıştırılmaya çalışılır. Mucize ve sihir bütün dünyayı doldurur. Bir takım şekiller ve ayinlerle onların yardıma çağrılabileceğine ve yönetilebileceğine inanılır. Modern dünya tasavvurunda mitosu ilim, sihiri teknik karşılar. Nasıl ilimden önce mitos ve sihir çözülmez bir birlik halinde insanın varlığını ve dünya tasavvurlarını tayin ediyorsa, Aynı şekilde ilim ve teknik modern insanın varlığına ve varlık tasavvurlarına devamlı karşılıklı bağlılıkları ile hakim olur. İnsan tabiatın ortasında kendi barınağını kendisi yapmak zorunda bırakıldığı için o çok defa aktif bir varlık, yapan eden bir varlık, kendi eserleri sayesinde hayatta kalabilen homofaber olarak tarif edildi. Böylece düşünme yapıp etme ile gelişirken yapıp etme de önceden davranan düşünme sayesinde plan ve ideler şeklinde metotla emniyete alınmış bir gelişmeye ulaşır. Mitos'un ilme, sihrin tekniğe dönüşü Batı dünyasında ilk defa Yunanistan'da başladı. Tabiat felsefesinin başlangıçlarında bu yeni dünya kavrayışının bütün motivleri mevcuttur. 1500 yıl uyuyup kaldıktan sonra Rönesans'ta birdenbire gelişen motivlerin hepsi, Son yüz yılın dönümünden beri bu gelişme teknik vasıtalar dünyasını daha yüksek bir basamağa ulaştırma çabasında öyle bir hıza ulaştı ki insan bunun karşısında şaşkınlık ve dehşet içinde donak kalıyor. Tıpkı bir zamanlar mitos ve sihire dayanan insanın tabiatın korkunç kuvvetleri karşısında donak kalması gibi. Acaba ta o zamanlar Yunanistan'da modern düşüncenin beşiğinde neler olup bitmekteydi? Aristoteles'e göre milletli Thales ilk filozoftur. Çünkü o, Arke hakkında yani dünyanın temeli hakkında soru soran ilk düşünürdür. Bu soru, varlığın temeli ve değişmelerini araştıran sorudur. Thales, yolunu gözle görünür tecrübelerde arayarak tecrübe dünyasının bir unsurunu dünyanın taşıyıcı temeli olarak görüyor. Bu sudur. Sonu gelmeyen değişmelerde Arke, daima kendisinin aynı olarak kalır her şey sudan meydana gelir ve tekrar suya döner. Tanrılar artık dünyadan kovulmuşlardır. Yahut dünyalaşmış, objeleşmiş bir simbol olarak sınırda bulunan bir varlık tarzı olarak sürdürüyorlar. Tabiat olaylarının temelinde bütün değişmelerin sebebi olan, fakat bu değişmelerde kendisi hep aynı kalan, birlik gösteren bir dünya maddesi bulunuyor. Bu prensip dünyanın dışında olan bir şey değil, dünyadan bir şey, Dünya dışı değil, dünya içi bir şeydir. Transcendent olan, imanent olan da kayboluyor. Bu prensip aynı zamanda kişilikten yoksundur. Bu yüzden de ona sihir yoluyla tesir edilemez. Tecrübe ve akla dayanan izah etme artık dünyayı açıklamanın yeni vasıtalarıdır. Bir zamanlar yer sarsıntısı oldu mu, Tanrı Poseidon'un üç dişlisini yere sapladığına inanılırken, şimdi Thales, Yer sarsıntısının, yeryüzünün bir kabuk gibi üstünde yüzdüğü suyun kabarıp hareket etmesiyle yerin titremesinden doğduğunu öğretiyor. Gerçi bu açıklama yanlıştır. Fakat sebepleri bu dünyada arama metodunun, deneme sınanmaya başvurmanın başlangıcıdır. Ve bu şekilde netice yanlışlanabilir yahut doğrulanabilir. Böylece gözleme, araştırma, deneme ve sınama, yoklama gibi metotlar bulundu. Halis'te birbiriyle savaşa girişen Kral Alietes ve Kıyakseres'i o sırada güneşin tutulması öyle bir korkuyla doldurmuştu ki her ikisi de hemen savaşı bırakıp bir anlaşma imzalamışlardı. Onlar için henüz görünmez kuvvetler iş başındaydılar. Halbuki Tales bu olayın yılını ve gününü daha önce haber vermişti. O bunu nasıl başardı? Bunun için bazı tahminlerde bulunabiliriz. Fakat burada önemli olan önceden bilmedir. Çünkü bu, çok yakın zamanlara kadar tabiat bilimlerinin temeli olarak görüldü. Önceden bilme, aslında tabiat olaylarının hep aynı şekilde olup bittiklerinin bir ifadesidir ve sebep netice bağlılığı olarak şu şekilde ifade edilebilir. Eğer öyleyse, o halde genel olarak ve daima öyledir. Tales düşünce tarzının üstünlüğünü pratik alanda da ispat etti. Bir hikayeye göre onun düşüncelerinin ve yaptıklarının bir işe yaramadığı ileri sürülüyordu. O buna zengin olmanın onun için kolay bir şey olduğu cevabını verdi ve bunu ispat etti. Tales iklim ve hava şartlarını iyi gözleyip doğru değerlendirdiğinden o sene zeytin ürününün iyi olacağını biliyordu. Bunun için bütün yağ preslerini satın aldı ve bu spekülasyondan ölçüsüz derecede kazanç elde etti. Artık bilgi ve aktivlik yeni bir bağlılık içinde birlikte yürüyorlar. Eğer tabiat olayları kendi kanunlarına göre olup bitiyorlarsa onlara sihir ayinleriyle tesir edilemez. Eğer onlara hakim olmak isteniyorsa onların kanunları izlenmelidir. Francis Bacon bunu şu cümleyle ifade eder. Vincumus naturam parendo, boyun eğen tabiatı yeniyoruz. Sebep hakkındaki bilgi harekete temel oluyor. Kausa ve finis, vasıta ve gaye, bilgi ve teknik birbirine benzer bağlılıkların unsurlarıdır. Dünyanın ilim yoluyla daimonlardan ve mitoslardan sıyrılması olayı, daha Greklerin en eski tabiat felsefelerinde tabiatın geist ve ruhlardan sonuna kadar temizlenmesi derecesine ulaşmıştı. Tecrübe ve soru alanına çıkması imkanı gerçekleştirilen her şey objektifleştirilir ve en son parçasına kadar şeyleştirilir. Burada göz önünde bulundurulan sadece tabiattaki kanunluluk değildir. Yoksa bu daha mor ya, yani kader tanrıçası kavramında da hissedilmişti. Fakat fenomen ve görünüşlerin çeşitliliğini bir substanza götürmek hem de sade bir tabiat maddesine götürmektir. Demokratin atom sistemi, Birbirinden sadece büyüklük, şekil ve düzen bakımından farklı olan atomlardan kurulmuştur. Bu sistem, bu düşünce tarzının son ve gerekli sonucudur. Demokrit'e göre ruhlar ancak çok narin ve hareketli atomlardır. Demokrit, tabiatı kutsal bağlarla izah etmek için duyduğu coşkun isteği şu ünlü cümlesinde açıklar. Pers kralı olmak yerine bir olayın sebebini keşfetmeyi isterdim. Tek katlı homogen bir dünya, günümüze kadar tabiat ilimlerinin ideali olmuştur. Tabiat ilimleri, organizmin bütün şekillerinden, ruhi, manevi alana kadar her şeyi fiziki, kimyevi olaylara çevirmeye çabalıyor. Onlar, dünyanın renkliliğini gidermeye, nitelikleri niceliklere, bunları da sırf sayılarla gösterebilen bağlılıklara çevirmeye çalışıyorlar. Aydınlanma çağının eski bir prensibine göre, biz bilebildiğimiz şeyleri sonradan meydana getirebiliriz de. Zamanımızda hayatı bir potada meydana getirebilmek her zamandan daha kuvvetli hayal edilmektedir. Demokrit'ten sonra dünyaya bir kere daha yeni bir selamet getirmek isteyen Platonik Hristiyan dünya görüşünün gelip geçici olarak hakim olduğu 1500 yılın geçmesi gerekti. İlk defa Rönesans'ta bilmek ve yapmak tekniğin ortaya koyduğu cazip şeylerle yapma maddeler arasında bir birlikte çalışma olgunlaştı. 18. yüzyıla kadar at ve araba, yelken ve kürek en gözde taşıma vasıtalarıydı. 18. yüzyıla kadar çeşitli el sanatlarının iş bölümü yapmasıyla geçim sağlanıyordu. Dokumacı, demirci, ekmekçi gibi. Değirmenci ve duvarcı insan topluluklarına tüketmek ve kullanmak için gerekli olan şeyleri sağlıyorlardı. İş bölümü sadece insanın kuvvet ve başarısını çoğaltmakla kalmıyor, bu kuvvet ve başarıyı tekleştiriyor, teklerin kabiliyetini yükseltiyordu. İş bölümü insanı gereksiz kılmıyor, aksine ona ilk defa şekil veren, işleyen aktivitesi sayesinde yapabilme alanındaki şekil verme gücünü tanıtıyordu. Her el işinde henüz bir parçada sanat gizliydi. Her el işçisi işinde biraz da kendi tekliğini dile getirebiliyordu. Büyük uçurum hayatımız için gerekli olan şeylerin karakterini kökünden değiştiren makinelerin kurulmasıyla açıldı. İşin makineleşmesinde, endüstride de iş bölümü başka bir şekil kazandı. Eskiden iş bölümü meslekteki basamaklara göreydi. Şimdi makineyle teknik iş bölümü çağ başladı. Bu değişiklik basit bir örnekte canlı olarak şöyle gösterilebilir. Bir iskemle o meslekten olan bir kimse tarafından yapılırken, Şimdi aynı iş için birçok kimseler kullanılıyor. İskemlenin ayakları, arkalığı, oturacak yeri, cilalanması aslında bir işin parçalarıdır. Fakat artık her parça için bir işçi kullanılıyor. Bir eşyanın yapılması olayı çeşitli devrelere ayrılıyor. Her devrede de başka kimseler iş görüyor. Makine sadece insanın iş gücünü artıracak şekilde kullanıldığı sürece insanın şekil verme ustalığı henüz işe katılır. Fakat kuvveti çoğaltan makineler iş ve alet makinesi haline geldikleri an işçi malzemeye şekil kazandırmak bakımından gereksizleşir. Bundan sonra artık teklerin eserleri yerine seri halinde yapılmış eşyalar geçiyor. İşin oluşu hep tekrar eden aynı el hareketleri yürüyen bant şekline giriyor. İş abstraklaşıyor ve şekilleşiyor. İşçinin kabiliyeti ise artık gereksizdir. Hegel daha 1806 yılında makinenin işi soysuzlaştırdığını görmüş ve şöyle demiştir. Fakat o da işin abstrakt olması sonunda daha da mekanikleşecek, daha körlenip ruhsuzlaşacak. Ben'in kuvveti, onun geniş kuşatma gücü. Kaybolup giden işte budur. O makine ile bazı işlerden kurtulabilir. Fakat yaptığı iş de o derece şekilleşir. Kör çalışması onu bir noktaya bağlar. İş, tek yanlı olduğu ölçüde tam olur. El işçisinin işi, ustasının dilini konuşur. İşi yapan tekin işaretini taşır. Seri halinde çıkan iş ise dilsizleşti. Bize artık bir şey söylemiyor. Nasıl dünyanın bütünlüğü ve dünyadaki şeylerin tekliği, ilmin her şeyi objektifleştirmesi, görünmeyen kuvvetleri kovmasıyla dilini kaybettiyse, bir zamanlar teklerin, bilme ve yapmasının mahsulü olan eserler de İnsanın insanca yapıp etmelerinin objektifleştirilmesi, mekanikleştirilmesiyle, yani teknikle insana has manalarını kaybettiler. İnsanın dış hayatı, onun iç varlığından başka türlü olamayacağından, yapıp etmelerinin mekanikleşmesiyle insanın kendisi de mekanikleşir, kişiliğini kaybeder. İnsanın yaptığı işin insana has özellikleri kaybetmesi olayına insanın kişiliğini yitirmesi olayı eşlik eder. Anonim eser veren bir topluluk halinde insan cinsi teklerin kişiliğine karşı zafer ilan eder. Bir topluluğun yığınlaşmasının kriteriyumu yani ölçütü, kriteri anonim olmadır. Eserler topluluk tarafından anonim meydana getirildiği için tıpkı hayvan cinslerinde yapılan suni üretmelerde olduğu gibi hep birbirine benzerler. Bunlar artık cins kanunları tarafından tayin edilen daima aynı yapıda olan eserlerdir. Gelişme profanlaşmanın tümlenmesi yönünde ilerlemeye devam eder. Kuvvet makineleri insan organlarının kuvvetini çoğaltıp insanın yönettiği becerikliliğin yerini alarak alet makineleri haline geldi. Birkaç yıldan beri de ilerleme insanı tamamen gereksiz bir hale getirdi. Onun yerini zeka makineleri aldı. Son 20 seneden beri sözü edilen kibernetik terimi gelişmenin bu yöne girdiğini göstermektedir. Kibernetik, genel olarak kendi kendisini düzenleme ve yönetme mekanizmasının ilmi şeklinde ifade edilebilir. Teorik bir disiplin olarak kibernetik, otomatikleştirme tekniğidir. Kibernetik özellikte olan bir makine ne bir kuvvet ne de alet makinesidir. O makineleşen işin yönetilmesini üstüne alan, kendisine verilen haberler üzerinde çalışan ve problem çözen bir otomattır. Böyle bir makine sadece zekaya kuvvet kazandırmaz, zekanın yerine geçer. Bugün artık homunculus'a giden yolun üzerinde bulunduğumuza inanılıyor. Yapma insan, robot insanı gereksiz kılsın. İnsan dünyadan tanrıları kovduktan, kutsal köşelerdeki ikili konuşma imkanını ortadan kaldırdıktan sonra şimdi de insanı kendisini sürüp çıkarmaya çalışıyor. Çok defa çağdaş insanın konuşma kabiliyetinin eksikliğinden söz edilmiştir. Fakat o artık hiç konuşamıyor. Çünkü o artık kendi kendisiyle olamıyor, kendi kendisiyle konuşamıyor. Zaman ve mekan toptan haber alma imkanlarıyla sıkışıp küçüldü. Bugün dünyada olup biten her şey hemen her tarafta duyuluyor, görülüyor ve biliniyor. Fakat toptan haberleşme, her yerde olma, yakının gizli kalmasıdır. Biz artık bizi çevreleyen yakınımızı anlayamıyoruz. İnsanın yakınla olan bağları bulanıklaştı. Dışlaşmanın en son dereceye ulaştığı bir dışa dönüklük ve dışlaşma çağında yaşıyoruz. Kozmozun boşluğunda daima daha hızlı, daha ileriye doğru gitme hırsı çağımızın bu özelliğinin en göze batan işaretidir. İnsan yalnızlıktan ve kendi kendinelikten korkuyor. O kendi içinde toparlanarak kendi kendisiyle olamıyor. Düşüncelere dalamıyor. Yani kişi olamıyor. Bunun içinde kendinden kaçıyor. Kendisini şeylerde kaybediyor. Oyalanma yoluna sapıyor. Kendisini eğlence endüstrisinin makinelerinin hazırladığı rüyalarda unutmaya yahut hırslı bir çalışma ile uyuşturmaya çalışıyor. O böylece hiç durmadan kendi kendisinden kaçmaktadır. O artık susarak kulak kabartmayı bilmiyor. Eğer konuşursa onun konuşması, Damların üstündeki ortak antenlerle iletilen başkalarının yönettiği bir argodur. Konuşmadığı yerde o dilsizdir. Susma, dilin özel bir modusu olduğu gibi, bilmenin de özel bir modusudur. Dilsizlik ise boşluğun, bir şey bilmemenin bir modusudur. Dışta kalan ilerlemenin boşluğunu lirik şair Rainer Maria Rilke, Student Buch adlı eserinin bir şiirinde şöyle anlatıyor. Şehirler ama sadece kendilerinin olanı istiyorlar. Ve çekiyorlar her şeyi kendi yollarına. Kof bir tahta gibi hayvanları parçalayıp tüketiyorlar birçok milletleri yakarak. Ve insanların hizmeti kültürleredir. Ve düşüyorlar denge ve ölçüden. Ve ilerleme diyorlar salyangoz izlerine. Ve daha hızlı gidiyorlar yavaş gittikleri yerde. Ve hissediyorlar. Ve ışıldıyorlar sokak kadınları gibi. Ve gürültücüdürler madenden ve camdan. Sanki aldatan bir hayal onlarla her gün alay ediyor. Artık asla kendi kendileri olamıyorlar. Para büyüyor. Onların bütün kuvvetine sahip. Ve doğu rüzgarı gibi kocaman. Ve onlar küçücük. Ve koflaşmış. Ve bekliyorlar ki şarap, ve hayvan ve insan özünün bütün zehri onları gelip geçici uğraşmaları için canlandırsın. Buraya kadar ileri sürülen fikirlere karşı bunların sadece tabiat ilimleriyle ilgili olduğu, tabiat ilimleri yanında manevi ilimlerin de bulunduğu ve bu ilimlerden hiç söz edilmediği karşılığı verilebilir. Fakat manevi ilimlerde de bir sığınak bulmak mümkün değil. Onlar da başka bir şekilde, belki de daha tehlikeli bir şekilde Kutsallığın yitirilmesi, profanlaşma olayına katılıyorlar. Manevi ilimlerin tabiatla olan bağlılığı, tabiat ilimlerinde olduğu gibi soru soran, bilen bir bağlılık değildir. Onlar kültür alanıyla, kültürün tarihiyle ilgilenirler. Bu alanda anlayarak, izah ederek tasvirler yaparlar. Grek tabiat felsefesi, tanrıları kovmuş, kozmozu, kausal bir yapı olarak anlama yolunu açmıştı. Tabiat felsefesine bağlı olarak kozmoloji yapanların arkasından kültür felsefesi yapan sofistler geldi. Sofistler insanın kozmosdaki üstün yerini gördüler ve kültürün insana has bir hayat alanı olduğunu keşfettiler. Onlar dil, devlet, hukuk ve ahlakı özel alanlar olarak ele aldılar ve bunların varlık yapılarını sorup araştırdılar. Sofistler bu alanda tabiat filozoflarının çalışmalarını devam ettirdiler. Onlar nasıl tabiatı mitostan, daimonlardan kurtardılarsa bunlar da kültürü mitos ve daimonlardan sıyırdılar. Sofistlerin antropolojik hareket noktası her şeyden önce kültür kritiğidir. O zamana kadar insanlar için dike yani hak, adalet ve fas yani tanrısal hukuk tanrısı aldı. Her şeyi elinde tutan görünmez kuvvetlerin değişmez istekleriydi. Dinler, hukuklar, moral ve adaletler arasındaki farkların görülmesi, dillerin çeşitliliği, devlet şekillerinin başka başka olması, insanın tanıyıp bağlandığı bu katların tabi ve tanrısal yapısı hakkında şüpheler uyandırmaya başladı. Hukukta ve ahlakta insanın davranışlarını düzenleyen kıymetler ifade kazanmaya başladılar. Davranışları düzenleyen kıymetler, geçerliliklerinin mutlaklığını, Tanrı'ya benzer varlıkların zorlamalarına borçluydular. Bu kıymetlerin temellendirilmesinde önemli olan yapılanın bilgi yanı değil, doğru olanın yapılmasıdır. Sofistler şu önemli soruyu ortaya attılar. İnsana yüklenen vazifeler tabii midir, yoksa insanlar tarafından mı ortaya konmuştur? Ebedi mi, yoksa zamana mı bağlıdır? Kaide ve düzenler, devletlerin yapıları, insanların Tanrı tasavvurları, tabii ve bütün çağlar için değişmez bir geçerlilikte midir? Yoksa biz burada sadece insanların koyduğu şeyler, tarihin sonuçları ve insanların keyfinden yahut karşılıklı anlaşmalarından doğmuş şeylerle mi karşı karşıyayız? Kültür problemi bu sorularla üzerinde konuşulacak bir problem haline geldi. Kültür, krizlere karşı sarsılmazlığını kaybetti. Geçerliğin ve sonuçlarının dayanakları, Şimdi soru soran ve eleştiren akıl karşısında cevap vermek zorunda kalıyor. Sofizmde batı aydınlanmasının ilk şiddetli alevlenmesiyle karşı karşıyayız. Bu aydınlanma 18. yüzyıldaki Fransız akılcılığından daha şüpheci ve köklüydü. Bu okulun ileri gelenlerinden Protagoras, homo mensura cümlesini şöyle ifade eder. İnsan her şeyin, var olanların, nasıl olduklarının, Var olmayanların nasıl olmadıklarının ölçüsüdür. Böylece ortada yalnız insan kaldı. Kültürler ve kültürlerde geçerli olan kıymetler yapılmış şeylerdir. İnsanın yaptığı, onun keyfine bağlı eserlerdir. Şimdi insan gerçekten bir en singulare, tek varlık, kendi cinsinden olanlarla süjeler arası komünikati imkan verebilecek hiçbir bağ olmayan bir tek varlık olmuştur. Leon Tinoi'li Gorgias bu sonucu bilgi teorisi bakımından solipsizm şeklinde ifade etti. Onun bu konudaki fikirleri kısaca şöyle özetlenebilir. Hiçbir şey yoktur. Eğer olsaydı bile bilinemezdi. Bilinebilseydi bile başkasına bildirilemezdi. Görünmez kuvvetlerle yapılan konuşma kesildi. Çünkü tanrılar öldüler. Onlar insanların uydurmalarıydı. Fakat insanlar arasındaki konuşma da artık mümkün değil. Onları birbirlerine bağlayabilecek hiçbir şey kalmadı. İnsanı bilmeye, yani homologi, imkan verecek şartlar yitirildi. Her türlü bağlayan ahlaklılığın temelleri kıymetten düştü. Çünkü tanrıların zorlayıcı kuvvetine dayanıyordu. Fakat tanrılar öldüler. Böylece zorlamanın dayandığı kanunlar, tanrıların koyduğu kanunlar da düştüler. Geriye kendiliğinden, Homofober kaldı. Bunu Platon, Gorgias'ta, Kallikles ve devlette Trasimakos tiplerinde karikatürüze eder. Nasıl Grek tabiat felsefesinin sonuçları hemen hemen 2000 yıl bir kenara kalarak beklediyse, Grek sofistik düşünceleri içinde durum aynı oldu. Bu düşünceler ancak bizim yüzyılımızda toptan gerçekleştiler. 19. yüzyıl Tanrı'nın öldüğü teziyle mevcudiyet korkusuna düştü. Bu, varlığın köşe bucağına kadar ulaşan, onu kuşatan profanlaşmanın bir işaretidir. 1807 yılında Hegel şöyle yazıyordu. Bu esas olan şeyin, ben'in, substansın kendi kendisi hakkındaki bilginin yitirildiğinin kendinden emin olan bilgisidir. Tanrı öldü sözleri, ıstırabın kendisini acı kelimelerle ifade etmesidir. Gelecek hakkında ince bir duyarlılığı olan Henrik Heine. 1852 yılında bu olayı daha dinsizce ifade ediyordu. Cancağızın çaldığını duyuyor musunuz? Diz çökün, ölmek üzere olan Tanrı'ya sakramentler getiriliyor. Bir nesil sonra, yani 1883'te, Nietzsche alay ediyordu. Bu yaşlı kutsal kişi kendi ormanında yaşarken Tanrı'nın öldüğünü henüz duymamıştı. Tanrı öldü. Tanrı insanlara karşı duyduğu merhametten öldü. Nietzsche, Şen bilim adlı kitabında, çılgın başlığı altında profanlığın ve tehdit etmekte olan nihilizmin en çarpıcı tasvirini yapar. Çılgın Aydınlık sabah vakti bir fener yakıp pazar yerine koşan ve durmadan şöyle haykıran çılgından haberiniz yok mu? Tanrıyı arıyorum, Tanrıyı arıyorum! Tam o sırada orada Tanrı'ya inanmayan bir sürü kimse bir araya toplanmıştı. Bu sözleri duyunca büyük bir kahkaha kopardılar. Birisi, o kayıp mı oldu diyordu. O bir çocuk gibi yolunu mu şaşırdı diyordu öteki. Yoksa o saklandı mı, bizden mi korkuyor? Gemiye binip yolculuğa mı çıktı? Böyle karma karışıp bağırışıp gülüşüyorlardı. Çılgın onların ortasına sıçradı. Bakışlarıyla onları deler gibiydi. Tanrı'nın nereye gittiğini size söylemek istiyorum diye seslendi. Onu biz öldürdük, sizler ve ben. Biz hepimiz onun katiliyiz. Ama biz bunu nasıl yaptık? Bütün bir ufku sildiğimiz süngeri bize kim verdi? Bu dünyayı güneşinin halkalarından sökmekle ne yaptık? Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Bütün güneşleri terk edip... Durmadan düşmüyor muyuz? Geriye, yanlara, öne, her yana doğru... Bir yukarı aşağı mı kaldı artık? Sonsuz bir hiçlik içinde kendimizi kaybetmiyor muyuz? Bu duyduğumuz boşluğun nefesi değil mi? Ortalık gittikçe soğumuyor mu? Hiç durmadan gelen gece değil mi? Hep daha çok gece... Sabah vakti fenerlerin yakılması gerekmiyor mu? Tanrıyı gömen ölü gömücülerin gürültülerini hala duymuyor musunuz? Tanrısal kokuşma daha burnumuza gelmedi mi? Tanrılar da kokuşur. Tanrı öldü. Tanrı öldü dirilmiyor. Onu biz öldürdük. Katilin katili bizler kendimizi nasıl teselli edeceğiz? Şimdiye kadar dünyanın sahip olduğu en kutsal ve en güçlü olan bizim bıçaklarımız altında kana bulandı. Bu kanı bizden kim temizleyecek? Hangi suyuyla kendimizi temizleyebiliriz? Şimdi nasıl bir günah çıkarma, nasıl bir kutsal oyun uydurmak zorundayız? İşin büyüklüğü bizim için çok fazla değil mi? Tanrılara layık olmak için artık bizim de Tanrı olmamız gerekmiyor mu? Şimdiye kadar bundan büyük bir iş yapılmadı. Bizden sonra kim doğarsa doğsun, hepsi bu eylemin hatırı için bugüne kadarki bütün tarihlerden daha yüksek bir tarihin insanı olacaktır. Çılgın burada sustu. Ve dinleyicilerine tekrar baktı. Onlar susuyorlar, yabancı gibi ona bakıyorlardı. En sonunda o fenerini yere fırlattı. Fener parçalandı ve söndü. Sonra, ''Çok erken geldim.'' dedi. ''Daha benim zamanım değil. Bu korkunç olay henüz yollarda dolaşıyor. Daha insanların kulaklarına ulaşmadı. Yıldırım ve gök gürültüsüne zaman gerek, yıldızların ışığına zaman gerek, eylemlere zaman gerek görülüp işitilsinler.'' diye. Bu eylem sizlere hala en uzak, yıldızlardan daha uzak ve yine de onlar aynı şeyi yaptılar. Bundan sonra aynı gün çılgının çeşitli kiliselere girdiği ve Tanrı'nın ölümüne ebedi ağız söylemeye başladığı anlatılıyor. O her defasında dışarıya çıkarılmış ve sorulduğunda hep aynı şeyi söylemiş. Eğer bu kiliseler Tanrı'nın mezar çukurları ve türbeleri değilseler başka ne olabilirler ki? Böylece insan varlığı, Nietzsche'nin Zarathustradaki bir cümlesini değiştirerek söylersek, korku veren manasız bir varlık oluyor. Nasıl tabiat ilimleri, Greklerin tabiat felsefesini miras aldılarsa, manevi ilimler de sofistlerin mirasçısı oldular. Tabiat ilimlerindeki fizikalizmin manevi ilimlerdeki karşılığı, historizm ve relativizmdir. İnsanın ahlak hayatını, davranışlarını düzenleyen kıymetler, bağlar, zorlayıcı güçlerini görünmez kuvvetlerden alıyorlardı. Yüksek dinler de Tanrı'nın buyruk ve isteklerinden söz ederler. Şimdi bunlar tarihteki dinamizm ve oluşun akışı içinde sürükleniyorlar. Düzenleyici kıymetler kendi zamanlarının mahsulüdürler. Çağların, gaystlarının, kültür çevresinin, milletlerin ve ırkların damgasını taşırlar. Bu yüzdendir ki Nietzsche eski kıymet levhalarını parçalamak ve yenisini koymak için Çekiçle felsefe yapıyordu. Tanrılar öldüğü için primum mobile yani kendi kendisini döndüren tekerlek artık insandır. Var ve geçer olan her şey tekler arasındaki ortak oyundan doğuyor. Bir zamanlar insanlara sanki derinden seslenen ve onlardan yerine getirilme bekleyen mutlak kıymetler tabiat ve tarihin genel olan yüzden akan akışı içine alındılar. İnsan davranışlarını düzenleyen kıymetler için bir son temel, inanma temeli bulmak artık önemli görünmüyor. Bunlar sadece insanın ortaya koyduğu şeyler yahut ortak sosyal oyunların sonucu olan yani sırf anlaşmalara dayanan kaidelerdir. İnsanın kendi çabalarının mahsulü olan dünya görüşü, insan gruplarını düzene sokan ideolojiler haline geliyorlar. İnsan artık ondan beklenen şeyler karşısında kendisine dayanarak hareket etmiyor. Bir şeyi istemesi yahut istememesi artık onun hürriyetinden gelmiyor. İnsan bir gruba bağlı bir değişken, temelsiz bir fonksiyon olmuştur. Ben ve sen arasındaki karşılıklı görüşme, karşılıklı bağlılık, ben-şey bağlılığına dönüyor. Hem de bu şey tayin eden bir unsur olmuştur. Öyle ki en sonunda ortada sadece makine ve robot şeklindeki şey kalıyor. İnsanın sorumluluğu ortadan kalkıyor. İnsan vicdandan yoksun olunca kişiliğini de kaybediyor. Görünmez kuvvetlerle olan bağlar kopmuştur. İnsan artık susarak yahut kendi kendisiyle konuşarak kendi kendisiyle olamıyor. Kendi hareketlerini kontrol edemiyor. Dil berraklığını kaybetmiştir. Robot ve elektronik beyinde kullanılabilsin diye dil kalıplaştırılıyor. Dil yapma bir dile insanın aklı da hesap eden, hesaba vuran bir anlayış kabiliyetine dönmüştür. Profanlaşma aklın kendi başına güçlenmesine bağlandı. Böyle bir görüşe sürüklenmenin sebebi, bütün çağlar için profanlaşmanın bir taşıyıcısı olan aydınlanma çağının aklın otonom olduğu düşüncesini ön planda tutmuş olmasıdır. Ben yapılan bu itirazı yersiz buluyorum. Eğer bu doğru olsaydı, profanlaşmadan kurtulmaya ve ahlaklı davranışlar için Son bir ölçü bulmaya imkan kalmazdı. Bu bakımdan bu yazının sonunda davranışların moral bakımından geçerliliğinin temellendirilmesi problemini ele alalım. Ahlak davranışı ancak açık ve bağımsız yani mutlak kriteriyumlara, ölçülere ve prensiplere dayanırsa açık ve genel bir geçerliğe sahip olduğunu ileri sürebilir. Ahlak normları izlenmek, yerine getirilmek isterler. Bu yüzden onların geçerliliklerini temellendirmek için yeniden başka bir kata başvurulmaması gerekir. Ahlak kanunlarını temellendirmek için başlıca üç yol vardır. Bu yollardan ikisini yukarıda gösterdik. Ahlak kaideleri geçerliliklerini transendent bir varlığın buyruklarına dayatırlar. Problemin bu çözüm şeklini ahlak normlarının geçerlik iddialarının tanrısal kanuna göre yani teonom temellendirilmesi adı verilebilir. Burada ahlaklı davranma, transcendent bir kuvvete inanmaya bağlanır. Yani dindarlık, ahlakın imkanının şartı, ön şartıdır. Dinsiz ve imansız kimseler, eipso, yani kendisi ahlaklı bir davranışta bulunmak kabiliyetinden yoksundurlar. Böyle bir netice çıkarmak için hiçbir sebep yoktur. Bundan başka, pozitif dinler, Doğru hareketin ne olduğu sorusuna çeşitli cevaplar verdikleri için cevaplarını kendileri relatifleştiriyorlar. Fakat eğer ahlak davranışını düzenleyen kıymetler, tarihin, insanlar arasındaki anlaşmaların yahut kuvvetli kimselerin ortaya koyduğu mahsuller olarak kabul edilirlerse, o zaman bu kıymetlerin geçerlilikleri belli bir zamana ve bu zamanın o sıradaki kuvvet düzenlerine bağlanmış olur. İşte biz burada açık olarak ahlakın insan kanunlarına göre yani antroponom temellendirilmesiyle karşılaşıyoruz. Onların geçerliliklerinin relativliği aşmasına imkan yoktur. Aklın buradaki fonksiyonu nedir? Eğer aklın otonomisi onun normları kendinden çıkardığı ve ortaya koyduğu şeklinde anlaşılırsa ahlakın temellendirilmesi insan kanunlarına dayatılır. Fakat aklın anlayış kabiliyetinin tersine, duyan, alıcı bir organ olma manası da vardır. Akıl, Almanca'da almak, kavramaktan gelir. Akıl, kendi koymadığı, kendinden bağımsız olarak var olan bazı şeyleri duyarak kavrar. Ahlaki aklın duyduğu ahlak buyruklarının kendine has bir varlığı vardır. Bu buyruklar ve onların geçerlilikleri hem insanın keyfinden, hem de tabiat üstü bir varlığın mevcudiyeti ve onun tanrısal buyruklarından bağımsızdır. İnsan kanunları yani antroponomlar ve tanrı kanunları teonomlarla yapılan çözümlere zıt olan bu çözüm yoluna ontonom varlık kanunu çözüm yolu adı verilebilir. Eğer ontonom yol yürünebilecek bir yolsa ancak o zaman ahlak bakımından doğru olan davranışın mutlak bir geçerliliği olduğu iddiası temellendirilebilir. Akıl her insanda bulunduğundan, her insana tarihten, ırk ve dinden bağımsız olarak ahlak bakımından doğru davranmak yolu açıktır. Çünkü ahlaklı olma imkanı tesadüfe kalmış şartlara bağlanamaz. Aklın duyarak kavradığı bu varlık alanı, insana buyruk vererek seslenir ve bu varlık derine ve yükseğe uzanan bir dimensiyona sahiptir. Bu varlığın hareket eden insan tarafından Objektif Geist'in yüzden akan oluşu içine alınması gerekir. Eğer insan bu varlık alanından gelen buyruğu duyar ve onu uyarsa, kendisini öyle bir statüyonda bulur ki, Kant'ın sözleriyle sanki burada kendi kendisiyle başlayan bir hareketler dizisi vardır. İnsan aklıyla duyduğu buyruk ve gerekliliklere uyarak diğer insanlara döner. Diğer insanlar onun için kişi ve sen olurlar. Bir eşya veya şey değil. Çünkü pozitif ahlak anlayışının en son manası başkalarının sağlık ve selametidir. Dünyada profanlaşmanın oluşu içinde sürüp giden kutsallık ahlak varlığı alanında kişinin senin kutsallığı olarak muhafaza edilir. Daha Protagoras mitosunda ahlaklılığın temeli olarak Aydos gösterildi. Aydos, haksızlık yapmak korkusuyla saygıdır. Aydostan Ayskine kesin bir şekilde ayrılır. Ayskine, haksızlığı hissedilen bir hareketten sonra duyulan rahatsızlık duygusu, utanma duygusu şeklinde tasvir edilir. Burada Kant'ın ahlak felsefesinde kişinin kutsallığının en yüksek kıymet olarak görüldüğü hatırlanmalıdır. Ahlak davranışını ontonom olarak temellendiren bir ahlak anlayışı, bu ve öbür dünyaya kayıtsız olarak sadece mutluluğa layık olmayı ister. Bu anlayış, antroponom olan yani insan kanunlarından çıkarılan ahlak anlayışına, antroponom görüşün insana yeryüzünde mutlu olmayı gaye olarak gösteren hatalı yollarına karşı olduğu gibi, ahlaklılıktan çok dindarlıkla ilgili olan, birinci derecede dünya dışında selamete ulaşmayla ilgilenen bir davranışa, ahlakın teonom yani tanrısal kanunlarla temellendirilmesine de karşıdır. İnancın kaybolup gittiği yüzyılımızda profanlıktan kurtulmanın belki bir yolu vardır. O da ancak şu olabilir. Aklı, zamanüstü ve derinliğe uzanan dimensiyonu kendiliğinden sessizce dinlemeye yöneltmek. Bu dimensiyondan gelenlerin kavranıp sürdürülmesi için isteme ve hareketlerde akla bekçilik ettirmek. Kutsal köşeler ve yerler profan bir çağda kutsallığın yeryüzünde saklandığı sınır varlıklarıdır. Her insan kişi olarak kutsal bir varlık, Kadere kulak verilen bir mabet olmalıdır. Görünmez kuvvetlerle yapılan sihirli ve mitik konuşmalar geçmişte kaldı. İnsan artık bir akıl varlığıdır. Şimdi akıl yani ratio, hesap eden bir organ, bütün yeryüzünü kaplayan profanlaşmanın bir aleti olarak emri altındaki tesir alanını sınırlandırmalıdır. Belki o zaman duyan ve kavrayan yani hizmet eden bir akıl ortamında tekrar kazanılan kişilik zaman üstü konularda yeni bir konuşmaya başlayabilir.